Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Saygıdeğer dinleyenler, Riyadus Salihin hadis kitabımızın 43. babı olan Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın Ehlibeytine saygı ve onların faziletinin beyanı. Konuyla ilgili ayetler. Ey Ehlibeyt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 Hac Suresi Ayet 32 Konu ile ilgili hadisler Tabi'un neslinin büyüklerinden Yezid bin Hayyan rivayet ediyor. Bir gün Hüseyin bin Sebre ve Amr bin Müslim ile beraber Zeyd bin Erkam radiyallahu anh'ın evine gittik. Zeytin yanına oturduğumuzda Hüseyin bin Sebre ey Zeyd sen pek çok lütufta nail olmuş bir kimsesin. Peygamber Aleyhisselam'ı gördün, onun sözlerini dinledin, onunla birlikte savaşlara katıldın ve arkasında namaz kıldın. Sen gerçekten de sayısız lütuf ve hayırlara nail oldun. Ey Zeyd, Peygamber Aleyhisselam'dan duyduklarını bize de anlatır mısın? dedi. Bunun üzerine Zeyd şunları söyledi. Yeğenim, vallahi yaşım epey ilerledi. Aradan da çok zaman geçti. Peygamber Aleyhisselam'dan duyup öğrendiklerimin bir kısmını unuttum. Şimdi size anlatacaklarımı tereddütsüz kabul edin. Söz etmediğim hususlarda da beni zorlamayın. Sonra Zeyd bize şu hadisi rivayet etti. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Mekke ile Medine arasında hum denilen bir su kaynağının başında ayağa kalkarak bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra, bize bir takım öğütler vererek uyarılarda bulundu. Sonra şunları söyledi. Ey insanlar! Şunu iyi bilin ki, ben de sizin gibi fani bir insanım. Yakında Rabbimin elçisi Azrail bana da gelecek ve ben onun davetine uyup aranızdan ayrılacağım. Ancak benden sonra sapmamanız için size iki kıymetli emanet bırakıyorum. Biri, insanı doğru yola ileten bir rehber ve ışık kaynağı olan Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ona var gücünüzle sımsıkı sarılın. Kur'an'ı okuyup manasını anlamaya çalışın. Üzerinde tefekkür edin ve hayatınızın her alanında onun hükümlerini uygulayın. Kur'an'ı anlamaya çalışırken de onun en güzel tefsiri ve pratik hayata yansıması olan sünneti kendinize temel ölçü edinin. Peygamber aleyhisselam Kur'an'a sarılma ve ona bağlanma konusunda gerekli tavsiyelerde bulunduktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Size bıraktığım ikinci emanet de benim ev halkım ve ailem yani ehli Onların sözünü dinleyin zalimlere karşı mücadelelerinde onları yalnız bırakmayın. Dikkat edin ehli saygı ve itaat konusunda size Allah hatırlatıyorum. Ehli beytime saygı ve itaat konusunda size Allah hatırlatıyorum. Hüseyin bin Sebre ''Ey Zeyt, Peygamber Aleyhisselam'ın beyti kimlerdir? Onun hanımları da ehl-i beytten değil midir?'' diye sorunca Zeyd ''Evet, Peygamberin hanımları da ehl-i beyttendir. Fakat bugün itibariyle onun asıl ehl-i beyti kendisinden sonra da zekat ve sadaka almaları haram olan kimselerdir.'' dedi. Hüseyin ''Zekat ve sadaka almaları haram olanlar kimlerdir?'' diye sordu. Zeyd, Peygamber Aleyhisselam'ın amcaoğulları Ali, Akil, Cafer, amcası Abbas ve bunların aileleridir dedi. Hüseyin, bunların hepsi zekat ve sadaka almak haram mıdır diye sorunca, Zeyd bin Erkam, evet dedi. Peygamber Aleyhisselam'ın yakın akrabalarına ve soyundan gelenlere zekat ve sadaka almak yasaklamıştır. Onlara zekat yerine devlet bütçesinden maaş verilir. Bir başka rivayette, Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Size iki değerli emanet bırakıyorum. Bunlardan bir Allah'ın kitabıdır ki o Allah'ın ipidir. Kim ona sıkı sarılırsa doğru yolu bulur. Kim de onu terk ederse doğru yoldan sapar. Size bıraktığım ikinci emanet ise ehli beytimdir. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Ehl-i beyti hakkında Muhammed Aleyhisselam'a hürmet gösterin. Peygamber Aleyhisselam'ın ehl-i beytini yani ev halkı ve ailesini sevip sayarak onların sözünü dinleyip zalimlere karşı mücadelelerinde kendilerini destekleyerek peygambere olan sevgi ve saygınızı gösterin. 44. Bab Alimlere Saygı Alimlere, büyüklere ve fazilet sahibi kişilere saygı göstermek onları başkalarından önde tutmak, meclislerde onlara yer vermek ve üstünlüklerini belirtip onları takdir etmek. Konuyla ilgili ayetler Ahiret azabının dehşetinden korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak, gece vakitlerinde namaz için yatağını terk eden bazı secde ederek, bazen kıyamda durarak, ona iştenlikle ibadet eden kimse bu özelliklere sahip olmayan insanlarla bir olur mu? De ki öyle ya hiç bilenlerle bilmeyenler Allah katında eşit olabilir mi? Ancak akıl ve sağduyu sahipleri bu tavsiyelerden öğüt alırlar. Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cemaate Kur'an'ı en doğru şekilde okuyan ve hükümlerin en iyi bilen kişi imamlık yapsın. Kur'an bilgisinde eşit iseler sünneti en iyi bilenleri Sünnet bilgisinde denk olurlarsa önce hicret etmiş olanları, hicret etmekte eşit hisseler en yaşlı olanları imamlık yapsın. Hiç kimse bir başkasının yetkili olduğu bir yerde o kişi izin vermedikçe onun önüne geçip imamlık yapmaya kalkışmasın. Ve hiç kimse başkasının evinde ev sahibinin izin olmadan onun özel yerine oturmasın. Yine Ebu Mesud radıyallahu an’tan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber aleyhisselam namaza başlayacağımız zaman eliyle omuzlarımıza dokunarak saflarımızı düzeltir ve şöyle buyururdu Safları sık ve düzgün tutun eğri bir durmayın sonra kalpleriniz de eğrilir birbirinize düşman olursunuz namazda benim hemen arkamda bilgi ve tecrübe sahibi kimseler dursun onların arkasında da geriye doğru sırayla bilgi ve tecrübesi daha az olanlar saf tutsun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 ''Safları sık ve düzgün tutun, çarşı pazarlardaki gibi kargaşa ve düzensizlikten sakının.'' buyurdu. Sehil bin Ebi Hasme el-Ensari radiyallahu anh anlatıyor. Abdullah bin Sehil ile Muhayyese bin Mesud Yahudilerle barış içinde olduğumuz günlerde Hayber'e gitmişlerdi. Sonra işlerini görmek için birbirlerinden ayrıldılar. Muhayyese işini bitirip buluşma yerine geldiğinde... Abdullah bin Sehl'i boğazı keserek öldürülmüş bir halde buldu. Onu defnetti ve daha sonra Medine'ye döndü. Abdullah'ın kardeşi Abdurrahman bin Sehl durumu öğrenince Muhayyisa ve onun kardeşi Huayyisa ile birlikte Peygamber Esselam'ın huzuruna çıktılar. İçlerinden yaşlı en küçük olan Abdurrahman hemen söze girip olayı anlatmaya başladı. Peygamber sözü büyüğüne bırak buyurdu. Bunun üzerine Abdurrahman sustu. Ve olayı diğeri anlattı. Peygamber onları dinledikten sonra katil üzerinde hak iddia edebilmek için Abdullah'ın Hayber halkı tarafından öldürdüğüne yemin eder misin diye sordu. Onlar yemin etmeyince peygamber maktulun diyetini devlet bütçesinden ödedi. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'ta rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam, Oğuz Savaşı'nda şehit düşenleri her mezara iki kişi konacak şekilde Defnetmişti. Onları defnederken bu ikisinden hangisi daha çok ait biliyor diye sorar ve şehitlerden hangisi gösterilirse onu kıble tarafına koyardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine Abdullah bin Ömer radiyallahu anhümadan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Rüyamda dişlerimi misfakla temizlerken biri diğerinden daha yaşlı iki kişi yanıma geldi. Ben de misfakı ikram olsun diye küçüğüne vermek istedim. Cebrail tarafından bana onu büyük olana ve yaşça büyük olanlara her konuda öncelik hakkı tanınmalıdır denildi. Ben de onu büyüye verdim. Ebu Musa radıyallahu anh'dan peygamber aleyhissalatu vesselam'ın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Saçı sakalı ağarmış Müslümana tegannide aşırı gitmeyen ve Allah'ın kitabına göre yaşamaktan gafil olmayan Kur'an hafızına ve adaleti sağlayan yöneticiye saygı gösterip ikramda bulunmak Allah'a duyulan saygı ve sevgiden kaynaklanır. Abdullah bin Amr radıyallahu anhümadan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Yani bizim yolumuzu izleyen kamil ve üstün ahlak sahibi Müslümanlardan değildir. Kufeli hadis zavirlerinden Meymun bin Ebi Şebib rivayet ediyor. Bir gün Hazreti Ayşe'nin evine bir dilenci geldi. Ayşe radiyallahu ona bir parça ekmek verdi. Sonra kılık kıyafeti düzgün bir başka adam geldi. Onu ise sofraya oturtarak kendisine yemek ikram etti. Bu farklı davranışının sebebi sorulunca Ayşe şöyle cevap verdi. Çünkü Peygamber aleyhisselam insanlara seviyelerine göre muamele edin buyurdu. Ben de kapıma gelen bu iki insandan her birine kendilerine uygun muamelede bulundum. İlk gelen dilenci bir parça ekmekle savuşturması gereken biriydi. Sonraki gelen ise iffetinden dolayı insanlara el açıp dilenmeyen dış görünüşüyle fakir birine benzemese de aslında muhtaç ve ikramma layık bir kimseydi. Bu yüzden ona ikramda bulundum. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma anlatıyor. Peygamber aleyhisselam bazı kabile reislerini İslam'ı ısındırmak amacıyla onlara ganimet mallarından bol miktarda ikramda bulunurdu. Bu uygulama Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği dönemine kadar devam etti. Ömer Allah İslam'ı güçlendirdi artık kimsenin dine ısındırılmasına ihtiyaç kalmadı diyerek kabile reislerine ikramları kesti. İşte bu kabile reislerinden biri olan Uyeyne bin Hısın Medine'ye geldi ve yeğeni Hur bin Kaysa misafir oldu. Henüz genç bir delikanlı olan Hur, hazret Ömer'in danışma meclisi üyelerindendi. Genç olsun, yaşlı olsun, Kur'an'ın mana ve hükümlerini iyi bilen herkes hazret Ömer'in danışma meclisinde yer alırdı. Uyeyne yeğeni Hur bin Kayse, yeğenim senin devlet başkanının yanında büyük itibarın var. Beni kendisiyle görüştürür müsün dedi. Hur da bu görüşme için Ömer'den izin aldı. Uyeyne Ömer'in yanına gelince, ey oğlu. Allah'a yemin ederim ki sen bize ikramda bulunmuyor, aramızda da adaletle hükmetmiyorsun dedi. Hazreti Ömer bu sözlere o kadar kızdı ki kırbacını eline alıp o cezalandırmak istedi. Bunun üzerine hur emirminlerin emiri. Allah peygamberine sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillere uyma buyuruyor. Benim bu amcam da cahillerdendir, onu affet dedi. Abdullah bin Abbas diyor ki Allah'a yemin ederim ki Hur bu ayeti okur okumaz Ömer olduğu yere adeta donup kaldı. Kendisine hatırlatılan ayetin hükmüne teslim oldu ve o yayını cezalandırmaktan vazgeçti. Çünkü Ömer vakkaf Allah'ın kitabına tam bir sadakatle bağlı bir kimseydi. Bir işi yaparken kendisine Kur'an'dan bir ayet hatırlatılınca adeta olduğu yerde donup kalır ve derhal ayetin hükmüne teslim olurdu. Ebu Said Semura bin Cündü radıyallahu anh şöyle diyor: "Peygamber Aleyhisselam hayattayken ben genç bir delikanlıydım. Bu yüzden kendisinden duyduklarımı kolaylıkla ezberliyordum. Yani Kur'an ve sünnetin hükümlerini bilmez değildim. Ne var ki burada hazır bulunan yaşlı sahabilere de duyduğum saygı bildiklerimi söylemekten beni alıkoyuyor." Enes bin Malik radıyallahu an'tan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Bir genç yaşından dolayı bir ihtiyara saygı gösterirse Cenab-ı Allah da muhakkak o gence yaşlılığında kendisine hizmet edecek kimseler lütfeder. Evet değer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu ve rahmetullah.